Yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında, onsuz bir takım velilere, dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Çünkü Allah'ın emirlerine karşı olan işlerde, hiç kimseye itaat edilmez. Nice isyankâr memleket halkı var ki, biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine geceleyin veya Şuayb kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız. Ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün kıyamette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 kendini Rab yerine koymuş olacaktır. Gerçek Müslümanlar şeytanın tuzaklarına düşmezler. Allah buyurdu ki: Hadi! Yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e şöyle hitap etti: Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşin.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 İman edip de salih amel işleyenlerse ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset kabilinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamd olsun.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 Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler. Ve uydurdukları Allah yerine bağlandıkları varlıkları da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Ayetten anlaşıldığı üzere hiçbir suret ve şekilde tekrar dünyaya dönüş yoktur. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde devrede yaratan, sonra emri arş üzerinde hükümran olan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten,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 ''Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben, size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum.'' dedi. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. ''Biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.'' Nuh dedi ki, ''Ey halkım, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.''